Euzu billahi mineshaitanir racim. şu an mevcutlar. cennete muhasebeti ya ma'kiyamet. Bir tayfe kıyamet gününde muhasebeden sonra cennete girecek. Ve tayfetun tedkhulun Bir tayfe de İşte bu konu burada çok önemli meseleyi Mükemmel bu şekilde beyan ediyor. Bu hususu inkar eden Es-Sofiye'den olduğu halde sekir halinde bir takım şeyleri söyleyen Muhyiddin İbn Arabiye'de cevap verecek. Dolayısıyla diğer inkarcıların da hali buradan anlaşılmış olacak. Muhyiddin İbn Arabi inkardan değil keşfinin yalnızlığından dolayı duruma düştü. Onu o şekilde reddettiğine göre demek ki inkarcılar tamamen mertuttur. Tayfun tedhülün narı. Ve sebab-ı cenneti ve akab-ı ehl-i narı ebediyyâ. Cennetteki mü'minlerin sahibi, cehennem-i kâflerin cezası ebedidir. Kesilmez, bitmez, tükenmez. Kemâd-ı derlet aleyhîn nusursun kat'iyyetü el kuvvetli bir şekilde lam ile, inne ile, isim cümlesiyle çeşitli ibaret şekilleriyle kuvvetlendirilmiş olan kat'i naslar buna direk Kare Kale, dolayısıyla bunda acaba şüphesi olmaz. İnsanın imanı Kare gider. Kale sahibi bulfusus husus ve sahibi muhiddin-i demiş ki nalü küllü iler rahmeti hepsinin varacağı şeyin sonuçta rahmettir diyor. İnne rahmeti ve sa'atülleşşeydi. Şunun ayet ne var? Rahmetim her şeyi kaplamıştır." Esbütül azabu esbütül azabe lil kuffari kafirler için 3 hukuk müddetince azabı sabit kılıyor. 3 hukuk 3 8 24 240 sene yekulu sünme tasirun naru fi selam kemâ cennet İbrahim aleyhisselam ateş selamet oldu soğuldu bunlara da diyor 3 hukuk geçtikten sonra ateş Selamet olunuz. Rahat olunuz. Vecuzul hulfu fi vaidi subhanu. Sana bak bunlara azap tehdidi söylemişti. O vaidinden o tehdidinden dönmesi de caizdir. Ve şöyle diyor. Lem yazeb ehadun min er babil kulub kat erbabından. Kat gönül sahibi olan kişilerden hiç gitmedi ila kuludul kufar fi azabin nar. Yani de ebedi kalacak görüşüne gitmedi diyor. Bu görüşleri şimdi Marmarzanli şöyle güzel bir şekilde tenkit ediyor ve neticeyi kitaba sünnede izma kıyasa dayandırıyor. Ve vekkat veka fi hazil mes'eleti eczan ba'iden anis seva. İşte görüyorsun diyor Muhyiddin bin Arabi. Bu meslede de saat doğrudan uzakta kaldı. Doğru anlaşamadı. Lem <gülüyor> yedri ennes si'aten rahmeti ve umumeha. Bilemedi ki rahmetin genişliği ve umumi olması fi hakkı mü'mine'l kafiri. Müminler ve kafirler hakkında rahmetim kazamın geçti. Buyurmasına bakın. O rahmetin umumî olması, mahsûsatun bir dünya dünyaya ait. Dünyada rahmetim kazamından daha fazladır. Rahmetim herkesi kaplamıştır. O rahmetle yaşıyoruz. O rahmetle güneş doğuyor, damlalar yağıyor, hava temizse de biliyoruz. Ve ammâ fi'l-âhireti, ahirete gelince fele hatur <gülüyor> rahmeti ilâ meşâmi küffâr. Rahmetten bir koku bile kafirlerin burunlarına ulaşmaz. Bak kokusu bile bir damla su bile onlara yok. Kemal Kala Allah-u Teala Durum çünkü Allah'ın rahmetinden ancak şafir olan kavim topluluklar, ümit keser. Onlar Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesecekler. Müminlere rahmet sürekli açıktır. Burada demek ki Vat-ı dünyadaki olayı beyan ediyor. Ahirete gelince rahmet sadece ahirete müminlerdir. Allah Teala Padakavli Subhanu ve rahmeti ve sıhhatülle şey. Rahmeti her şeyi kapladı. Bu ayetimizi tam okuyalım biz. Harf nazırı. Tam okumamız lazım. Tesettubuha o rahmetim yazacağım lillezine tekun takva sahibi olanlara, edune zekate zekatı tam ödeyenlere, vellezinehum bi hayatina cünnun ve ayetlerimize ihmadenlere yazacağım. Belki bu rahmetin yazıldığı kişiler kimlermiş? İman sahipleri, takva olanları, zekat verenler, namaz kılanlar. Ve kendi şeyha, sanki Şeyh Muhyiddin i̇l kara evveli ayeti, ayetin evveli kısmını okudu. Rahmeti vesahatüyle şeyi oraya okudu. Ve tereke ahireha son kısmını terk etti. Yani pek tabirca ise pek tarçin içi gibi dolayısıyla bu da getirdiği asla yeterli değil. Ve le sefî kavli teâlâ şu ayet hermede yok. Ve Zannetmesin ki Rabbin, Allahu teala resuller olan vad kufetsinfetmez resuller olan vadine yardım vadine vadine müjde vadine kulf etmez bu ayette yok delalet tümlet yok a hususu yeten ademmin cevazilffil var vade hulffetmenin cevazı olmadığına sırf sadece vadine hulf etmez verdiği müjde yardım sözüne hulf etmez manası sadece bu man delalet yoktur yanihu لا يجوز الاختصار هنا على burada iktisar etilmek caiz olmaz ala ademi hulfil vadi sır vadin vadinden hulfetmez hulfetme manası net iktisar sıkıştırmak etinmek yoktur binaen ala enel murâde minel vadi buna el vâdu burada hem de şuna bina ki şurada var ki buradaki vât el vâdu burada vâdetin vât it tasarrufe'r rusuli Resullerin tasarrufu ile o tuhim onları saat kılmaktır, üstün kılmaktır aleyküffar şafirlere ve galebetim aleyhim onlar karşı Resulleri galib Burada zaten verilen haber, Efendimiz ve peygamberlere müjde, yardım haber eder. O haberden bahsediliyor burada. Ama yine buradaki vaat meselesini sadece vaadinden dönmez ve'in dinden, döner manası çıkmaz oradan. Mefuh muhalefet delil olmaz bundan. zaten bunun levadi Zaten burası da aynı zamanda hem vadi hem vaadi içine alıyor. vadul dirusul bu ayet hemen resullere yardım vaadidir. Ve zaidun lil kuffar de vaidi. Resule yardım gelirse ne olur? Kafire de azap gelir. Dolayısıyla onlara azap vaadidir. O halde peygambere yardım geldiği anda yardım vaadi yapıldığı zaman düşmanlarına da bela vaidi yapılmış oluyor. Bu ayet bu hem vadinden dönmesin olmadığına hem vaidinden tehdit sözünden dönmesinin olmadığına birlikte delalet eder. F'al-ayatu musteshadun biha ayet bu şekil bu manasıyla şahittir aleyhi İbn al-Adib Hasan Hazretlerin aleyhine şahit la lehne değil. Bu keti izale etti yaptık. İşte ince bir manayla onu üzerine aleni çevirdi. İşte münazara budur. Karşı tarafın yanlışını ona güzel bir şekilde bildirmektir. Yoksa karşı tarafı batırmak değildir yani. Bugünküler maalesef böyle yapılır. Alıyor bir ayeti okuyor. Onunla beraber kılıç gibi herkesi doğuruyor. Öyle değil. Geniş düşünmek lazım. Çok tefsire bakmak lazım. Çok kitaba bakmak lazım. Sonuçta konuşmamaya, hüküm söylememeye dikkat etmek lazım. Ki karşıdaki insan inkar edip yoldan çıkmaz. Ezan ennel hulfe fil va'id şunu da diyelim diyor, vaid'den dönmek, tehdit, azap sözünden dönmek, kel fil vaadi, vaad'den dönmek gibi müstehizmül ilkiz bir yalanı gerektirir. Yani Cenab-ı vaadinden dönmez de vaidinden döner o zaman bu da yalan olmuş olur. Ma la yelikü bi subhanehu, bu durum Allahu Teala layık olmayan bir şeydir. Le'inna hakikate hazel. Zira bu söz, inna Allah-u Teala aleme fil ezer. Yani takdir şudur. Allah-u Teala ezelinde bildi ki en kendisi kendisiyle yukalledul küffara fi azabil nar fi azabil nar. cenab Azabı'nda kafirleri ebedi bırakmayacak. Böyle biliyor Cenab-ı ya. Ve mazari ki böyle akbere bi ilmihi bilgisinin kılafını haber verdi. Niçin haber verdi böyle zıtına? Reayetin limaslatı. Bir maslattan dolayı kafirleri kurtarmak için diyor ya. Onları acımak için sonradan da o vaadinden dönüyor. Halbuki ezelde Yani eselde onlara azap etmeyeceğini biliyordu, biliyordu şekilde takdir edelim. Ama Kur'an-ı Kerim'de de onlara azap olacağını bildirdi. Ki bir mana olur. Vekala şöyle bir görüşuldu şey o zaman. Azubuhum <gülüyor> onlara azap edeceğim bil azabil muhallid ebedi azapla azap edeceğim bu habri biliyor ki onlara azap etmeyecekmiş Ve fi tecviz hazırı mana bu gibi manayı. Cenaz vermek şenatun tahmetun çok çok tam bir çirkinliktir. Subhan rabbike rabbil islam Rabb'in. Subhan rabbike sen oldu. Rabb'in izzetin izzet sahibi olan Rabb'in fak olduğu yüce o neden amma isfuhun onlara vasıl ettiği sözlerden Rabb'in çok yüce olduğu. Mesela hayırlı selam olsun. İcma icma erbabül kul. İcma icma erbabül kul. Alade mi kuludur küffar demiş. Fi Cenab-ı Cehennem azabında kafirlerine bir dikkat alınacağı üzerine kulüp, kalp erbabının icması var demiş. Muhittin İbn-i Arabi. Bu söz de min keşfi yâti şeyh, şeyhin keşiflerindendir. Ve meca'lul hatâ'yı, fil keşfi keşf ata imkânı da çoktur. F'lâ atidâti bîmrâ dev verilmez. Hem de mâkemini muhalifelil Müslümanların ümmetin icmasına malif olduğu yerde hiç buna bakılmaz. Dolayısıyla burada çok büyük mesele anlamış olduk. Tasavvuf ehli olduğu halde sekir hali itibariyle rahmetin kalebesi Aşk kalebesi altında ehl-i e olan sözü söylemiş olan kişileri de muhabbetleri müsamah etmiyor. Kesinlikle yanlış şeyler onlara beyan ediyor. Kaldı ki ayık kafayla hiçbir ehl söylemediği şeyi kalktı da Cehmiye'nin, Cehmi i̇bn benzerlerinin attığı iftiraları, ta asırlar önceki sözleri bugün milletin ortasına çıkıp televizyonunda sohbetinde cennet cehennemin ebedi olmadığını söyleyen kişiler ayaklarını tenk alsınlar, akıllarını başlarına alsınlar. Ümmet-i Muhammed'in ecmasına, ayet muhalif söz söyleyerek zayıf Müslümanları tehlikeye sokmasınlar. Kendileri zaten belki de batmıştır. Allah'ın sınasını deriz ama garip Müslümanları, cahil gençleri, bilgisiz insanları kandırıp da ebedi hayatlarını mahvetmesinler. Kendi hayatına baksın. Kendi cehennemini Kazanıyorsun, onu kazan. Başkasını niye? Cehenneme O işi şeytan yapıyor. Şeytan cehennemi kullarından dolduracağım dedi. Allah-u Teala karşına çıktı. Senin kullarını kaydıracağım. Cehennemi onlara dolduracağım dedi. Öyle mi? Öyle senafını buydu. Salih kullarıma zarar veremezsin. Salih yani sadık kullarıma, samimi kullarıma zarar veremezsin. O yüzden samimi müminleri uyarıyoruz. El-Nusret'in itikadını beyan ediyoruz. İşte cennet ve cehennemin ebedi olduğu, el an mevcut olduğu ebediyen yok olmayacaklarını ve içindeki olan halkın da ebedi şekilde müminlerin tamamını nimette, kafirlerin tamamını cezada olacağını da cenab Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde ben diyor. Allah'ta onların derilerini yenileyeceğim diyor. Azab. Azabı tatmaları için derilerini yenileyeceğim diyor Cenabı. Hak. Ne demek? Yandıkça yandıkça belki katılaşır, setleşir Azap hafifler o olmaması için derilerini yeniliyor diyor. Yani. Derileri kalkıyor, yerine yeni deri geliyor. Taze taze. Azabı duysun için. Üzerlerine cennem azabı kapatılır. Bazı melekler vakit ki zebaneler sağırdır. Ya, azap yaptığı kişinin bağırıp çağrmasını duymasın diye. <gülüyor> Ahalete azabı hiçbir şeye benzemez. O yüzden şakası olmak bu işin. Ya, bazı rivayetler varmış. İşte adamı diyor, Ashab-ı Şirâm'dan rivayetler var diyor. Ashab-ı Şirâm'ın rivayetleri işte buradaki rivayete benziyor. Onlar şefkat merhamet çeydinden kimsenin cehenneme düşmemesini, yanmamasını savur ederek hatta ebrik sazlarına buyurmuş Ya Rabbi benim vücudumu ki cehennemi kaplasın, kimseye yer kalmasın. O şefkat merhamet duygusudur. Öyle olsaydı ebrik sazların için kafirlere savaştı. için zekat vermeyen Müslümanlara karşı harbet yani Bir keçi yavrusunu veriyorlar idiyse, Aseme, onu vermekten men ederseler, onlarla savaşırız. Ha, ne dedi ona, ya halife müminin, ya halife-i sen namazıklanan insanlarla mı savaşacaksın? Ya, namazla, zekatın arasını ayranlarla savaşacağız. O da Allah'ın emri. O da Allah'ın emridir değil. Dolayısıyla, arasını ayran, ne olmuş oluyor? Asi olmuş oluyor. Peki de, itikat cihetinden ayırırsa, zaten dinden çıkmış oluyor. O yüzden, Bazı kabileler mürtet olmuştu. Onlara savaş ilan edildi. Hepsi hizaya çekildi. Bebekiz gazilerin merhameti, merhamet damarı onlara ceza vermeyi evlemedi. Demek ki onlara ceza vermektir asıl merhamet. Kurban keseceksin. Bıçağı eline aldın. başının merhamet duygusu kabardı. Aman hayvana zarar vermeyeyim. Bıçağı bıraktım. Hayvanı salıverdin. Ne oldu? Kurban kesmiş oldun mu? Allah'ın emrine getirmiş oldun mu? Oh, olmadı. İşte orada kurban kesmek, şarttan rica ederek, hayvanı gözünü bağlayarak yumuşak bir şekilde yatırarak bıçağı iyi bilemiş olarak ani hareketle seri hareketle hayvanın dört damarını en az üçünü kesmektir. Biraz bekleyip kanı aktıktan sonra son hamleyi yapıp çan damarını içindeki beyaz bir kas var onu kesip birkaç dakika sonra kafasını ayırmaktır. Direkt hemen kesip atmak doğru olmaz. İşte bu, bu şekilde kesmek rahmet oluyor. O hayvan senden razı oluyor. Değilse o hayvanı şişle uyuşturarak kafasına sopa vurarak öldürsen o hayvan ahirette canlanıp gelecek. Hak alacak. Ya yani, Dolayısıyla rahmet sana bakın Hakk'ın emrine tabi olarak emrini uygulamaktır. Rahmet ediyorsun. Acıyorsun. Çocukları namaza kaldırmıyorsun. Sabahleyin kapıya vur. Tık tık oğlum kalk kızım kalk. Gelinim kalk. Bunu demek ne oluyor? Onların uykusunu bölmek değil. Onları cennete davettir. Asıl rahmet odur. Ses yapma. Uyandırma. Çocukları uykusunu alsın. Sabah gidecek deyip de onları namaza kaldırmamak en büyük haksızlıktır, en büyük zulümdür. Ona göre Allah'ın emrini yerli yerince önce kendimize, nefsimize, ailemize, hanıma, çocuğa uygulayalım Tatbik edelim ki rahmetten nasibimiz olsun. Rahmeti böyle anlayalım. Rahmetin bize ulaşması için rahmet sahibinin emirlerini yaşamak, tatbik etmek lazım. Allah'ın rahmetinden daha öne kim geçebilir? allah Teala ben onlara azap edeceğim diye cehennemde. Sen kalkmışsın, cehennem yok olacak diyorsun. Kim oluyorsun? sen Aleyhisselam niçin mücadele etti? O kadar peygamber niçin mücadele etti? Onlara ebedi cehennem, adam 50 sene yaşanmış, 60 sene yaşanmış, ebedi cehennem olur mu? Diyorsan onu geçen videomuzda söyledik. Neden? Çünkü iman sahibinin mükafatı da ebedidir. İman o kadar büyük bir şeydir ki, ona hürmeten Cenab-ı Hak ebedi sahabı veriyor. Bir açıklama budur. Veya iman eden kişi ebedi hayat sahibi olsa yine iman çekti. Dolayısıyla onun mükafatı ebedidir. Küfür eden kişi de küfür o kadar büyük bir rezilliktir ki onun karşılığı ancak ebedi cehennemdir. Bir görüş bu. Diğer bir izah. Bu küfür eden kişi ebedi yaşamış olsaydı yine küfür üzeri yaşayacaktı. Dolayısıyla onun cezası da ebedi cehennemdir. Burada hiçbir şeylik yok. sıkıntı yok. Cenab-ı Hak adil mutlaktır. Erneği iş işlerse yerindedir. Hükmes sahibidir. Kimseye zerre kadar zulmetmez. Allah-u Teala'nın Resulü'nün önüne geçmeyelim.